İçilmiş, daha önceden içilmiş ve atılmış bira şişelerini toplayarak satmak ve bunun karşılığında aldığımız parayı yemek caiz midir? Caiz şişenin bir kabahatı yok. Yani içerisinde içki bulunması, yani. içki konulması o koyanlara e, mahsus bir vebaldir. Şu bardağı düşünün, içinde şimdi ada çayı var. Hı hı. Bu bardağın içine siz içkide Alkol koyabilirdiniz. De evet. Bu bardağın bir kabahatı yok, şişenin bir kabahatı yok. O şişeyi de sokağa atmışlar çöpe gitsin diye onu toplayıp e, satmasında bir sakınca yok. Peki topladık. Hatta daha daha da iyi olur. İşte ülkenin bir değeri boşa heba gitmemiş olur. Geri dönüşüm geri dönüşüm kazandırır. Şöyle olur. bir şey söyleyeyim hocam. Peki sattığımız bira şeyleri tekrar bira fabrikasına gidip aynı şey bira dolumu yapılıyorsa? Canım bunu bilemeyiz ki biz. Onu da yapanın kabati. Evet. Gene yani siz yani. dağdan odun topladınız kağıt fabrikasına gitti. Kağıt fabrikasında kağıt oldu. O kağıdı da delim ki biranın ambalaj yaptı. Yani dağdan odun toplayan fabrikada o odunu kağıt yapan ne kebapatı var?